Anton Çehov, Kara Keşiş Seslendiren Akın Altan Andrei Vasilyic Kovrin adındaki genç bilim adamı sürekli çalışmaktan yorgun düşmüş, sinirleri iyice yıpranmıştı. Girip bir doktorla konuşmanın tam zamanıydı. Ancak o böyle yapmadı. Yakın arkadaşı bir doktorla birkaç kadeh içtikleri bir gün, lap arasında konuyu açtı, beri de ona köye gidip bütün baharı, Hatta yazı orada geçirmesini salık verdi. Tam o sırada uzun bir mektup aldı Kovrin. Mektubu gönderen Tanya Pesotka'ya, Kovrin'den kendi köyleri Borisovka'ya gelmesini, bütün yaz onlarla birlikte kalmasını istiyordu. Eh, bu durumda değerli yakınlarının yanında tatil yapmak Kovrin için kaçınılmaz oldu. Aylardan Nisan'dı. Kovrin önce kendi köyü Kovrinka'ya uğrayıp herkesten uzak bir üç hafta geçirdi. Havaların iyi olduğu bir günde arabaya atladığı gibi eski koruyucusu onu yetiştirip eğiten Pesotski'nin köyüne yollandı. Pesotski, Rusya'nın ünlü meyve yetiştiricilerinden biriydi. Kovrin'in kendi köyü Kovrinka ile Pesotski'lerin yaşadığı Borisovka'nın arası yaklaşık 400 kilometreydi. Yağmurların köy yollarını iyice yumuşatması, üstelik arabanın yaylı olması sayesinde yolculuk zevkli geçti. Pesoskilerin önü sütunlarla, aslan heykelleriyle süslü kocaman bir evleri vardı. Girişte Kovrin'i üniformalı bir uşak karşıladı. Eskiliğinden dolayı konağın sıvaları yer yer çatlayıp dökülmüştü. Evi çevre kuşatan Park, İngiliz stili düzeniyle insana sıkıntı veriyordu. Park öylesine büyüktü ki, arkaya doğru neredeyse beş kilometre kadar uzadıktan sonra dik bir yamaçla ırmağa iniyordu. Dik yamaçta kökleri, kıllı hayvan pençeleri gibi toprağın üstüne çıkmış iri çam ağaçları vardı. Irmağın ıssız kıyılarında acıklı acıklı ötüşen kız kuşlarını dinlerken, insan ister istemez hüzünlü bir aşk şarkısı söyleme isteği duyardı. Buna karşılık, konağın önündeki avluyla yandaki otuz dönüm fidanlık ve meyve bahçesinde neşeli bir canlılık, cıvıl cıvıl bir hareketlilik sürüp giderdi. Hatta kötü havalarda bile. Kovrin, Pesotskilerin bahçesinde gördüğü güllere, zambaklara, kamelyalara, en beyazından tutun da duman rengi kadar koyu lalelere kadar böylesine çeşitli ve bol çiçeğe başka hiçbir yerde rastlamamıştı. Baharın ilk günleriydi. Çiçeklerin çoğu seralardan çıkarılmamıştı. Gene de bahçe yollarında, şuraya buraya serpiştirilmiş çiçek tarlalarında, özellikle çiğ damlacıklarının yapraklarda ışıl ışıl parladığı erken saatlerde İnsan kendini körpe çiçeklerden oluşmuş bir masal diyarında hissediyordu. Pesotski'nin saçmalık diye nitelediği bu bahçenin bu çiçeklik ve süsleme bölümü çocukluğunda Kovlin üzerinde masalsı bir etki bırakırdı. Gerçekten de doğruydu Pesotski'nin söylediği saçmalık sözü. Çünkü doğayla alay edercesine çok garip süs ağaçları yetiştirmiş, meyve ağaçlarına akla gelmedik tuhaf biçimler vermişti yolun iki yanında sıkça dikilmiş, duvar gibi tıraşlanmış her çeşitten meyve ağacı mı istersiniz? Piramit görünümlü armutlar mı? Küre biçiminde meşeler, ıhlamurlar, dalları şemsiye gibi açılmış elmalar, şamdan ya da kemer biçimi verilmiş, bazıları soy armalarına benzeyen, hatta Pesotski'nin bahçıvanlığına merak sardığı 1862 yılının rakamları şeklinde erikler mi? Hele güçlü gövdeleriyle palmiye gibi dimdik uzayan öyle biçimli ağaçlar çarpardı ki gözünüze, bir de yakından bakınca bunların bizim bahçelerimizdeki çarpık çurpuk frenk üzümü, bektaşi üzümü asmalarının düzgünleri olduklarını görürdünüz. Kovrini en çok şaşırtansa bahçedeki sürekli hareketlilik, neşeli kaynaşmaydı. Sabah erken vakitlerden akşam geç saatlere değin ellerinde çapalar ve süzgeçli kovalarla el arabalı insanlar ağaçların, fidanların çevresinde, bahçe yollarında, çiçek tarhlarında karınca yorulmazlığıyla koşuşturur dururlardı. Kovrin konağa geldiğinde saat akşamın 10'unu bulmuştu. Tanya ile babası Yegor Semyonich Pesovski gene büyük bir koşturmaca içindeydiler. Gökyüzünün bulutsuzluğu ve termometre sabaha doğru sert bir ayaz çıkacağını gösteriyordu. Bahçıvan Ivan Karlış kente gönderilmişti. Bu durumda ağaçların durumunu yakından gözleyecek kimse yoktu. Bu işi ister istemez kendileri yapacaklardı. Akşam yemeğinde sabahleyin ayaz çıkacağı konuşulmuş ve karar verilmişti. Tanya o gece uyumayıp gece saat birde bahçeyi dolaşacak, Yegor Semyonuç gece üçte belki daha erken kalkarak aynı işi sürdürecekti. Kovr’in yatmayıp gece yarısına dek oturdu. Sonra Tanya ile bahçeye çıktılar. Hava epey soğumuştu. Her yerden yanık kokuları geliyordu. Pesotski ailesine yılda birkaç bin ruble gelir sağlayan meyve bahçesi, Yegor Semyonuç buraya ticari bahçe diyordu, koyu bir duman altındaydı. Bahçeye baştan başa yayılıp ağaçları saran bu acı duman, ailenin bu binlerce rublelik gelirini sabah yazından koruyacaktı. Satranç tahtasındaki damalar gibi birbirine dik, düz diziler halinde uzayıp giden ağaçlar sıra sıra dizilmiş askerlere benziyordu. Her biri aynı boy ve kalınlıktaki ağaçların birbirine benzerliğiyle oluşan bu katı düzen insanın içine sıkıntı veriyordu. Kovrin ile Tanya ağaç dizileri arasında bahçeyi boydan boya gözden geçirdiler. Gübre, saman, kuru yaprak, ne bulunursa yakılmıştı. Dumanlar içinde arada bir gölge gibi dolaşan işçilere rastlanıyordu. Ağaçlardan yalnızca vişneler, erikler, bir de bazı elma türleri çiçek açmıştı. Yine de bütün bahçe duman altı olmuştu. Kovrin ancak fidanlığa vardıklarında temiz havada derin bir soluk alabildi. Omuzlarını silkerek, ''Çocukluğumdan beri duman bana dokunur, öksürürüm.'' dedi. Dumanın nasıl bir yarar sağladığını bugüne kadar anlamış değilim. Tanya'nın açıklaması şöyle oldu: Hava açık olduğu zaman duman bulutların yerine geçer. Peki ama bulut ne işe yarıyor? Kapalı bulutlu havalarda sabah hayazı çıkmaz da onun için. Ha şöyle desenize. Corin gülerek Tanya'nın koluna girdi. Kızın soğuktan üşümüş, ciddi, geniş yüzü, incecik kara kaşları, başını serbestçe çevirmesine engel olan mantosunun kalkık yakası, zayıf, biçimli bedeni, çiğden ıslanmasın diye eteklerini kıvırdığı giysisi onu çok duygulandırmıştı. ''Tanrım, kocaman kız olmuşsunuz.'' dedi. ''Sizden son ayrılışımda, yani beş yıl önce küçücük bir çocuktunuz. Upuzun bacaklı, saçlarını taramasını bile beceremeyen, sıska bir kız çocuğu.'' ''Kısacık bir tarihi giyerdiniz. O yüzden balıkçıl diye kızdırırdım sizi.'' ''Şu zaman denen şey neler yapıyor insana?'' ''Dile kolay. Beş yıl geçip gitmiş.'' dedi Tanya. Köprülerin altından çok sular aktı. Kovrenin yüzüne dikkatle baktı. Çabuk çabuk. ''Andre bana doğruyu söyler misiniz?'' dedi. ''Bizden tamamen koptunuz. Öyle değil mi?'' ''Aman.'' ''Benim de sorduğum soruya bakın. Erkeksiniz.'' ''Kendinize göre ilginç bir yaşantınız var. Artık önemli bir adamsınız. Bizlere yabancılaşmanız çok doğal.'' ''Gene de Andriusha, isterdim ki bizleri birer yakınınız sayın. Sanırım buna hakkımız var.'' ''Öyle sayıyorum zaten. Doğru mu söylüyorsunuz? Ona ne şüphe?'' ''Bugün evde birçok fotoğrafınız olduğunu görünce şaşırmışsınızdır. Babam sizi taparcasına sever. Bazen sizi benden daha çok sevdiği hissine kapılıyorum.'' ''Ne kadar gurur duyuyor sizinle bir bilseniz, bir bilim adamı olmanızın yanı sıra olağanüstü bir kişiliğiniz var. Mesleğinizde hayli ilerlediniz. Babam başarılarınızda kendinin de payı olduğuna inanıyor. Çünkü sizi yetiştiren o. Böyle düşündüğü için karışmıyorum kendisine. Nasıl isterse öyle düşünsün.'' Ortalık aydınlanmaya yüz tutmuştu. Havanın aydınlanması ağaçların tepelerinden, öbek öbek dumanların gittikçe daha çok belirginleşmesinden belli oluyordu. Bülbüller ötmeye başlamıştı. Uzaklardan bıldırcın sesleri geliyordu. Eh, he epeyce dolaştık. Gidelim de yatalım artık. Hem ben üşümeye başladım. Tanya böyle diyerek Kovri'nin koluna girdi. Geldiğiniz için teşekkürler Andrew Yusher. Topu topu birkaç tanıdığımız var. Onlar da can sıkıcı insanlar. Böyle olunca bahçe işleriyle uğraşmaktan başka yapacak şey kalmıyor. Bahçenin sulanması, gübrelenmesi, toprağın kabartılması, ağaçların ilaçlanması... Bir yandan da bir sürü tarım bilgisi ve yabancı terim öğreniyoruz. Ben geceleri yalnız elma armut düşleri görmeye başladım. Elbette yararlı şeyler hepsi de. Yaptığımız işten hoşlanıyorum. Gene de yaşamında bir değişiklik olsun istiyor insan. Anımsıyorum da eskiden tatillerinizi bizde geçirmeye geldiğiniz ya da öylesine uğradığınız zamanlar sanki koltukların ve abizelerin kılıflarını çıkarmışız gibi bir yenilenme olurdu evde. Ben küçücük bir kızdım ama anlardım. Tanya'nın bunları söylerken büyük bir mutluluk duyduğu belliydi. O nedenle konuşması bitmek bilmedi. Genç kız, bu havada konuşa dursun, Kovrin, onlarda geçireceği yaz boyunca bu küçük, zayıf, gebeze varlığa bağlanabileceğini, ona kapılıp gönül verebileceğini düşünüyordu. Aslında bundan daha doğal bir şey olamazdı. Ansızın aklına gelen bu düşünceyle duygulandı, yüzünde bir gülümsemeyle yanındaki kaygılı ama sevimli genç kıza doğru eğilerek alçak sesle mırıldanmaya başladı. ''Onegim, gizlemeyeceğim senden. Çılgınca seviyorum Tatyana'yı.'' Eve geldiklerinde Yegor Semyonuç ayaktaydı. Kovrin, canı uyumak istemediği için ev sahibiyle sohbete daldı. Bunun üzerine yeniden bahçede dolaşmaya çıktılar. Yegor Semyonuç, uzun boylu, geniş omuzlu, iri göbekli bir adamdı. Şişmanlığı yanında bir de nefes darlığı çektiği halde öyle hızlı yürüyordu ki ona yetişmek kolay olmuyordu. Kızı gibi onun da kaygılı bir yüzü vardı.'' Sanki bir dakika gecikse dünya başına yıkılacakmış gibi her işi bir an önce yapıp bitirmek isterdi. Adam soluklanmak için durdu. ''İlginç değil mi?'' dedi. ''Toprak buz gibi soğuk ama termometreyi sopanın ucuna takıp şöyle üç dört metre yukarı kaldırınca havanın ısındığını görürsün. Hadi nedenini açıkla bakalım.'' Kovring gülmeye başladı. ''Ne yalan söyleyeyim, bilmiyorum.'' ''Öyledir. İnsan her şeyi bilemez.'' ''Beynimiz kocamandır ama içine her şeyi sığdıramazsın.'' Bir de çalıştığı nasıl konu felsefe olunca... ''Evet, en çok felsefeyle ilgileniyorum. Psikoloji kitapları da okuyorum.'' ''Hiç sıkıldığın olmuyor mu?'' ''Tam tersine, yatıp kalkıp felsefeyle uğraşıyorum denebilir.'' Yegor Semyon'un çıkırlaşmış favorilerini sıvazladı, dalgın dalgın, ''Aman aman, öyle olsun.'' dedi. ''Senin adına çok mutluyum. Öyle seviniyorum ki.'' Derken bir an dikkat kesildi. Yüzünde tasalı bir ifade belirdi. Ardından yana doğru hızlı adımlarla yürüyerek duman bulutları arasında gözden kayboldu. İleriden abaz abaz bağırıyordu. Bu atı elma ağacına kim bağladı? Hangi namussuz, hangi alçak yaptı bu işi? Aman tanrım, aman tanrım! Bahçeyi mahvettiniz, ağaçlarım rezil oldu. Her yeri kirlettiniz, bozup dağıttınız. Bu ne kendini bilmezlik? Bu ne alçaklık? Aman tanrım! Yeniden kovrinin yanına geldiğinde sanki biri onu incitmiş gibi yüz allak bullaktı. Ellerini iki yana açarak ağlamaklı bir sesle ''Bu kahrolası insanlarla başım dertte'' dedi. Stepka denen piç kurusu geceliğin bahçeye gübre getirmiş. Atını hemen dışarı götüreceği yerde hemen oracıktaki elma ağacına bağlamış. Atın yuları ağacı öyle sıkı sarmış ki kabuk üç yerden soyulmuş. Gördün mü it oğlu itin yaptığını? Herife kaç kez söyledim ama kafası almıyor. ''Gözlerini kırpıştırarak dikilip duruyor karşımda. En iyisi böylelerini ipe çekmek.'' Biraz sonra yatıştı. Kovrin'in yanaklarından öperek ''Neyse neyse unutalım bunları.'' dedi. ''Geldiğine çok memnun oldum yavrum. Öyle mutluyum ki anlatamam. Teşekkür ederim.'' Sonra aynı kaygılı yüzde bahçede hızlı hızlı dolaşmayı sürdürdü. Yetişmesine büyük katkıda bulunduğu genç bilim adamına seraları, limonlukları, yeraltı depolarını... Çağımızın harikası diye övündüğü arı kovanlarını gösterdi. İkisi böyle gezerlerken güneş hayli yükselmiş, bahçeyi aydınlığa boğmuştu. Hava da ısınmıştı bu arada. Güneşli uzun bir günün başlangıcını iliklerinde duyan Kovrin, henüz Mayıs'ın başı olduğu halde önünde ışıl ışıl güneşli, aynı derecede keyifli bir yaz bulunduğunu düşündü. Çocukluk günlerinde bu bahçede koşarken olduğu gibi yüreği sevinçle doldu. Gençlik duyguları depreşti. Bunun üzerine yaşlı adamı kucaklayarak yanaklarından öptü. Böylece ikisi de neşeyle eve döndü. Kahvaltı masasına oturup atalardan kalma porselen fincanlardan çaylarını içmeye başladılar. Kovrinin önündeki tabaklarda kaymak, tereyağlı ve yumurtalı çörekler vardı. Bütün bunlar ona çocukluk, ilk gençlik günlerini anımsatıyordu. O an yaşadığı keyifli dakikalar geçmişin depreşan duygularıyla birleşince kahvaltı masasında ruhunu biraz ezen ama hoş bir hava oluştu. Daha sonra Tanya'nın uyanmasını bekledi. Genç kız kalkınca birlikte kahve içtiler, bahçede dolaştılar, sonra kendi odasına çekilip çalışma masasının başına geçti. Dikkatle okurken, notlar alırken, arada bir başını kaldırıp açık pencerelerden dışarıya ya da masadaki vazolardaki yapraklarına damla damla çiğ düşmüş çiçeklere bakıyordu. Gözlerini yeniden kitaba çevirdiğinde ise kıpır kıpır bir mutluluğun bütün bedenini en ince damarlarına dek sardığını hissediyordu. 2. Köydeki yaşantısı çok geçmeden tıpkısı tıpkısına kenttekine benzemeye başladı. Aynı sinir gerginliği, aynı yorucu çalışmalar. Durmadan okuyup yazıyor, İtalyanca çalışıyor, gezmeye çıktığı zamanlardaysa sanki yeniden masa başına oturacağı anı özlüyordu. Uyku saatleri öylesine azalmıştı ki az uyumasına herkes şaşıp kalıyordu. Bir fırsat bulup öğleden sonra yarım saat kadar kestirirse o gece bir daha uyumayıp ertesi güne neşeyle başlıyor Üstelik kendini dinç hissediyordu. Çalışmalarının yanında söyleşiler, bira ve pahalı pro içmeler de epeyce zamanını alıyor denebilirdi. Pesotskilere hemen hemen her gün gelip giden komşuların yetişkin kızları, Tanya'yla piyano çalıp şarkı söylüyor, komşu çiftlik ağasının genç oğlu da kemanıyla onlara katılıyordu. Kovrin müzik dinlerken neredeyse kendinden geçiyor, gruptan kopamadığı için oturduğu yerde gözleri kapanıyor, başı önüne düşüyordu. Bir gün, Akşam çayından sonra balkonda oturmuş kitap okuyordu. O sırada Tanya, soprano, genç kızlardan biri kontralto sesleriyle, çiftlik ağasının oğlu da kemanıyla, Braga'nın ünlü Serenat'ını seslendiriyorlardı. Serenat'ın sözleri Rusça olduğu halde Kovrin, konusunu bir türlü anlayamadı. Bunun üzerine okumayı bıraktı, daha bir dikkatle kulak verdi, sonunda anladı sözleri. Serenat'ın konusu şöyleydi. Hasta ruhlu bir genç kız geceliğin evlerinin bahçesinden son derece güzel, garip ve gizemli sesler geldiğini işitir. Kutsal bir anlamı vardır bu seslerin. Bizim gibi ölümlüler anlayamadığı için geldikleri gibi gene gökyüzüne yükselirler. Az sonra Kovrin'in gözleri kapanmaya başladı. Oturduğu yerden kalktı. Büyük bir yorgunluk içinde oturma odasına geçtikten sonra konukların bulunduğu salona geldi. Müzik çalışması son bulunca Tanya'nın koluna girdi ve birlikte balkona çıktılar. Kovrin, ''Bugün sabahtan beri zihnimi bir efsane kurcalıyor.'' dedi. ''Bir yerde mi okudum yoksa birinden mi işittim tam olarak bilemiyorum. Ancak garip bir efsane bu. Daha önce böylesini hiç duymadım. Bir özelliği de pek mantıklı olmaması. Sözde bundan bin yıl önce Suriye'de mi yoksa Arap ülkelerinden birinde mi karalar giymiş bir keşiş çölden geçiyormuş. Çölden geçen keşişin birkaç mil uzağında balıkçılar bir gölün üzerinde ağır ağır yürüyen ikinci bir keşiş daha görmüşler.'' İkinci keşiş bir seraptır. Bunu şimdi biz bilime dayanarak açıklayabiliriz. Efsanede şimdi hepimizin bildiği optik yasalarından söz edilmiyor doğallıkla. Birinci serabın ardından ikincisi, üçüncüsü rahatlıkla suda yansıyabilir. Şimdi efsanenin sonuna gelelim. Sözde keşiş görüntüsü atmosferin bir katmanından öbürüne atlayarak her yere yayılmış. Kara keşişi Afrika'da, İspanya'da, Hindistan'da, Kuzey Kutbu'nda daha bilmem nerelerde görmüşler. Sonunda keşişin görüntüsü dünyamızı saran hava katmanının sınırlarını da aşıp evrende oradan oraya sıçramaya başlamış. Belki şimdi kara keşişi Mars'ta ya da güney yarımküreden görülen bir yıldızda görüyorlardır. İşte güzelim, efsanenin asıl can alıcı noktası bundan sonra geliyor. Çölde ilk görüldüğü zamandan tam bin yıl sonra bu serap yeniden dünyamızın atmosferine girip insanlara görünmeye başlayacakmış. Bin yıllık süre sözde şu sıralar bitmek üzereymiş. Efsane de belirtildiğine göre, kara keşişle bugün olmadığı yarın, her an burun buruna gelebilirmişiz. Anlatılanların iç karartıcılığından ilkilen Tanya, ''Tuhaf bir efsane.'' dedi. ''En çok tuhafıma giden de böyle bir şeyi nereden öğrendiğim? Birinden mi işittim, yoksa bir yerde mi okudum? Belki de kara keşişi düşümde gördüm. Yemin ederim, bunu kafama nereden saplandığını anımsamıyorum. Şimdi bile aklımdan çıkmıyor. Hep aynı şeyi düşünüyorum.'' Kovrin, Tanya'yı konukların yanına götürüp bıraktıktan sonra bahçeye çıktı. Düşünceler içinde çiçek tahları arasında dolaşmaya başladı. Güneş basmak üzereydi. Çiçekler yeni sulandığı için ıslak toprak kokusuyla birlikte kışkırtıcı bir koku yayılıyordu çevreye. Konakta yeniden müzik sesleri duyuldu, uzaktan kemanın sesi bir şarkı gibi geliyordu. Efsaneyi nerede okuduğunu ya da kimden duyduğunu anımsamak için zihnini zorlayan Kovrin, ağır adımlarla parkın derinliklerine daldı. Oradan farkına varmaksızın ırmağa doğru yürüdü. Neden sonra dik yamaştan inip toprağın çıplak kökleri arasından geçerek suya yaklaştı. Bu arada kız kuşlarını ürküttü. İki ördeği tedirgin etti. Her ne kadar batan güneşin son ışıkları kasvetli çamların yüksek dallarına vuruyorsa da ırmağın üstüne akşamın loşluğu çökmüştü. Kovrin, derme çatma köprüden karşı yakaya geçti. Şimdi önünde ekili bir tarla uzanıyordu. Henüz çiçeğe durmamış... Körpe çavdarların örttüğü kocaman bir tarlaydı burası. Çevrede ne bir ev ne de Tanrı'nın bir kulu vardı. Her yer ıpıssızdı. Üzerinde yürüdüğü patika sanki sonuna kadar gidilecek olsa, az önce güneşin battığı, şimdi de gün batımı kızıllığının dört bir yana alev alev saçıldığı bilinmez bir yere ulaşacaktı. Burası ne kadar geniş, ıssız bir yer. İnsan kendini tümüyle özgür hissediyor. Sanki dünyamız soluğunu kesmiş beni seyrederken... ''Çevremdeki her şeyi anlamamı istiyor.'' diye düşündü. Az sonra tarladaki ekinler dalga dalga sallandı, serin bir akşam yeli, kovrinin çıplak başını yalayarak geçti. Derken ekinler üzerinde daha güçlü ikinci bir dalga yayıldı, tarladan hışırtılar yükseldi, arkadan çam ağaçlarının bulunduğu yerden uğultuya benzer bir gürültü koptu. Kovrin şaşkınlık içinde, olduğu yerde çakılıp kaldı. Ufukta sanki kapkara bir sütun göğe doğru yükseliyordu. Bu ya bir hortumdu ya da kasırga. Kenarları belirgin değildi. Ancak Kovrin bakar bakmaz sütunun yerinde durmadığını, korkunç bir hızla ilerlediğini, hatta kendi üzerine doğru geldiğini gördü. Üstelik yaklaştıkça sütunun boyu kısılıyor, görüntüsü belirginleşiyordu. Kovrin üzerine gelen beladan kurtulmak için kendini apar topar çavdar tarlasının içine attı. Kolları göğsünde çaprazlamış, kır saçlı, kaşları kapkara bir keşiş, Siyah gihisiler içinde önünden geçti. Keşişin çıplak ayakları yere değmiyordu. Uçan keşiş beş altı metre ilerledikten sonra geri dönerek Kovrin'e baktı, başını salladı, kurnaz kurnaz gülümsedi. Sapsarı, ürkütücü bir yüzü vardı. Uzaklaştıkça boyu uzadı, ırmağın öte yakasına geçti. Killi toprağa ve çam ağaçlarına sanki sessizce çarptıktan sonra ağaçlar arasından duman gibi dağıldı gitti. Kovrin, ''Gördün mü?'' dedi kendi kendine. Efsane doğruymuş. Bu tuhaf görüntüyü kendi kendine açıklamaya kalkışmaksızın ancak keşişin yalnız kara cübbesini değil, yüzünü, gözlerini bile çok yakından ve tüm açıklığıyla gördüğüne sevinerek heyecan içinde eve döndü. Gerek parkta, gerek bahçede insanlar sakin sakin dolaşıyordu. Konaktan hala müzik sesleri geliyordu. Demek ki keşişi yalnızca kendisi görmüştü. Gördüklerini Tanya ile, Yegor Semyonuş'la paylaşmak için büyük bir istek duyduysa da saçmaladığını, hayal gördüğünü söyleyip belki biraz da korkacaklarını düşünerek anlatmaktan vazgeçti. Bunun üzerine konukların arasına karıştı, onlarla birlikte güldü, neşelendi, dans etti. O gece herkes onun çok eğlendiğini söyledi, konuklar ve Tanya genç bilim adamını epi değişmiş buldular. Yüzüyle, konuşmalarıyla bambaşka, ilginç bir adam olup çıkmıştı. 3- Konuklar gittikten sonra Kovrin'in odasına çekildi, divana uzandı. Artık rahat rahat keşişini düşünebilirdi. Ancak bir dakika bile geçmeden Tanya içeri girdi. ''Andriyusha, okumanız için size babamın yazdığı makalelerden getirdim. Çok güzel yazıyor.'' diyerek Kovrin'in eline bir tomar broşür, basılı kağıt tutuşturdu. Arkasından da Yegor Seymunic geldi. Utangaç utangaç gülümsüyordu. ''Sen onun söylediklerine bakma oğlum. Bunlar okumaya değmez şeyler.'' Yine de uyumak istiyorsan tavsiye ederim. Uyku için birebirdir.'' Ama Tanya ısrarlıydı. ''Hayır, hiç de öyle değil babacığım. Çok güzel yazılmış hepsi de. Andrew okuyunca durumu siz de anlayacak, daha çok yazması için babamı teşvik edeceksiniz. Bana kalırsa, bahçıvanlık üzerine kocaman bir ders kitabı yazabilir babam.'' Bu arada Yegor Semyonov, kızarıp bozarıyor, gülmeye çalışıyor, yazdıklarının övüldüğünü işiten bütün yazarların söyleyeceği türden sözler gebeliyordu. Sonunda kızının ısrarlarına dayanamadı. ''Peki, istiyorsan oku Andriyusha'' dedi. ''Ama önce şunlardan başla, bir de şu Rusça broşürden, yoksa okuduklarını anlayamazsın. Konunun yabancısı olduğun için'' böyle diyerek titreyen parmaklarıyla broşürleri ayırmaya başladı. Yine de söylüyorum, saçma, can sıkıcı şeyler hepsi de. Ayrıca çoktan uyku vaktin geldi. Sen en iyisi uyumana bak. Tanya çıkmıştı. Kovrin'le baş başa kalan Yegor Semyonich, genç adamın yattığı divanın bir ucuna ilişti. Derin derin iç çekerek, ''Ya, işte böyle oğlum.'' ''Sevgili bilim uzmanımız.'' dedi. ''Gördüğün gibi makaleler yazıyorum. Fuarlara katılıyorum, ödüller alıyorum. Herkesin dilinde ben varım.'' Pesotski diyorlar da başka bir şey demiyorlar. İnsan kafası büyüklüğünde elmalar yetiştiriyorum. Bahçem sayesinde varlıklı bir adam oldum. Kısacası koçu bey gibi ünlü ve zenginim. Orası öyle de bunun son nereye varacak? Bahçem gerçekten benzerlerinin en güzeli bir eşi daha zor bulunur. Ülke çapında bir değer taşıyor. Rus tarım işletmeciliğinin yeni dönemini simgeliyor. Bütün bunlar doğru. Ama sonu ne olacak? ''Ben ne diye durmadan çalışıp didiniyorum?'' ''Niye böyle diyorsunuz ki? Yaptığınız iş kendini belli ediyor. Bu da size yetmez mi?'' ''O anlamda söylemiyorum. Demek istediğim, ben öldükten sonra bahçem ne olacak? Şu anda kurduğum düzen, benden sonra bir ay bile dayanamaz, bozulur. Başarımın sırrı bahçenin büyük, işçilerin çok olmasında değil. Benim severek çalışmamda. Anlıyor musun? Yaptığım işi belki kendi varlığından daha çok seviyorum.'' Sabahtan gece yarılarına kadar çalışıp her işi kendi elimle bitiriyorum. Aşılamak, budamak, fidan dikmek hepsi bu ellerin emeği. Birisi bana yardım etmeye kalktığında kıskançlıktan çatlıyorum. Bu sevgi, bu el emeği, bu gören gözler, anlayan bakışlar sayesinde ağaçlar güzel güzel serpilip gelişiyor. Böyle olunca da bir arkadaşın evine bir saatliğine bile konuk gitsem aklım burada kalıyor. Acaba bahçeme ne oldu, bir şey mi yaptılar diye kendi kendimi yiyorum. Bu durumda ben ölünce kim bakacak ağaçlara? Bütün bu işleri kim görecek? Bahçıvan mı? İşçiler mi? Kim? İşte sevgili dostum, bizim meslekte asıl düşman kemirgenler, börtü böcek, ayaz filan değil. İşini benimsemeyen insanlardır. Kovrin gülerek, ''Tanya ne güne duruyor?'' dedi. ''Herhalde bahçenize kemirgenler gibi zarar verecek değil ya. İşi anlıyor, seviyor.'' ''Evet.'' Bahçeden anlıyor, seviyor da üstelik. Benden sonra burayı sahiplenir. İşletmecisi olarak kalırsa sorun yok. Bundan iyisi can sağlığı. Korka korka Kovrin'e bakarak fısıldadı. Peki, ya bir gün evlenirse? İşte asıl korkum bu. Evlenir, çocukları olur. Bahçeyi düşünmeye bile fırsat bulamaz. En çok korktuğum da evleneceği adamın açgözlülük edip bahçeyi başka işletmecilere kiraya vermesi. İşte o zaman göre olacakları. Bahçe bir yıla varmaz elden çıkar. Bizim mesleğimizde kadına güven olmaz, delikanlı. Yaşlı adam içini çekerek bir süre sustu. Belki bencilce bir düşünce ama iştenlikle söylüyorum. Tanya'nın evlenmesini istemiyorum. Korkuyorum çünkü. Zıpırın biri epey zamandır elinde kemanıyla bize gelip iki gıygıyı ettikten sonra çekip gidiyor. Tanya'nın onunla evleneceğine inanmadığım halde nefret ediyorum o delikanlıdan. Gördüğün gibi tuhaf bir adam olup çıktım. Ne yaparsın? Bunları söyledikten sonra ayağa kalktı, odada birkaç tur attı. Önemli bir şey söylemek istediği ama buna karar veremediği anlaşılıyordu. Sonunda kararını vererek ellerini cebine soktu. Seni ne kadar sevdiğini bilirsin. O bakımdan içimden geldiği gibi çekinmeden konuşacağım seninle. Evlilik titiz olmayı gerektiren bir konudur. Yine de ben böyle şeylerin gizli kapaklı kalmasını sevmem. Seninle açık konuşacağım. Diyeceğim şu ki, biliyor musun, kızımı vermekten korkmayacağım tek kişi sensin. Akıllı, zeki bir insansın. Kocaman bir yürek taşıyorsun. Benim gibi bir adamsın, gönül verdiğin işin mahvolmasını istemezsin. En başta da seni oğlum gibi seviyor olmam, seninle gurur duymam, böyle düşünmem de en büyük etken. Tanya ile aranızda böyle bir ilişki kurulursa, son derece mutlu olacağım. Dürüst, ''Alna açık bir insan olarak çekinmeden, korkmadan söylüyorum bunları.'' Kovrin'in gururu okşanmıştı. Gülümsedi. Yegor Semyonuc tam çıkmak üzere kapıyı açmıştı ki eşikte durdu. ''Tanya'yla bir oğlunuz olursa onu bahçıvan olarak yetiştireceğim.'' ''Neyse, hepsi hayal bunların. İyi geceler.'' Kovrin, yalnız kalınca divana rahatça uzandı, broşürleri karıştırmaya başladı. Makalelerden birinin başlığı şöyleydi. Ara kültür bitkileri üzerine. Bir başkasınınki, Yeni bahçeyi açmak için toprağın kirizma edilmesi üzerine. Z'nin notlarıyla ilgili birkaç söz. Bir üçüncüsününki, Göz aşılama yöntemi. Yazıların hepsinin başlığı aşağı yukarı böyleydi. Yegor Semyonich, sürekli didişen, tedirgin eden, hastalık derecesinde sinirli, sataşkan bir üslupla yazıyordu. Bahçe kültürü alanında isim yapmış bilim adamlarını çekinmeden eleştiriyor, onları, ''Doğayı kürsülerinden gözlemleyen kara cahiller.'' diye adlandırıyordu. Meyve hırsızlığı yaparken ağaçların dallarını kıran köylüler içinde epey kırıcı, küçük düşürücü satırlar vardı. ''Böylelerini kır başlamak az gelir.'' diye yazıyordu. Kovrin, aklından, ''Yegor Semyon için işi herkesin beğeneceği türden. Sağlığa yararlı, güzel bir şey ama bu gerginlik, bu kavga niye? Öyle sanıyorum ki, düşünen insanlar her alanda duyarlı, sinirli oluyor.'' ''Belki de böylesi kaçınılmaz.'' diye geçirdi. Babasının makalelerini beğendiğini söyleyen Tanya'yı düşündü bilen Bu orta boylu, soluk yüzlü, zayıflıktan köprücük kemikleri çıkmış genç kızın bakışları geldi gözünün önüne. Kocaman kocaman açılmış koyu gözleri sanki bir şeyler ararcasına dikkatle bakardı uzaklara. Yürüyüşü tıpkı babasınınki gibi küçük küçük adımlarla aceleciydi. Çok konuşmayı, tartışmayı sevdiğine, en ufak ayrıntıyı açıklarken bile elini kolunu salladığına... Yüzü kıpır kıpır oynadığına göre o da babası gibi son derece sinirli ve titiz olmalıydı. Okumayı sürdürdü ancak makalelerin özünü kavramak kolay değildi. Bunun üzerine broşürleri elinden bıraktı. Konukların arasında dans edip şarkı dinlediği sırada duyduğu heyecan geldi hatırına. Bunun ardından bir yorgunluk hissetti. Kafasına çeşitli düşünceler üşüştü. Uzandığı yerden kalktı, odada dolaşmaya, kara keşişi düşünmeye başladı. Bu garip, İnsan mantığına sığmayan görüntüyü yalnız kendisi gördüyse, ruh sağlığı bozuktu demek ki. Hastalığı sanrı görme derecesine varmıştı. Bu durum onu hayli ürküttüyse de korkusu uzun sürmedi. Şu an keyfim yerinde, kimseye bir zararım yok. Sanrı görmemin başkasına ne gibi bir kötülüğü olabilir ki? diyerek rahatlattı kendini. Divana oturup başına ellerinin arasına aldı. Böyle oturunca, Sanki tüm benliğini saran o anlaşılmaz sevinci içinde tutması daha kolay oluyordu. Sonra yeniden kalkıp odada dolaşmaya başladı. Ardından gidip çalışma masasının başına geçti. Kitaplardan edindiği düşüncelerle yetinmiyor, kafasında daha büyük, daha şaşırtıcı, daha sarsıcı düşünceler olsun istiyordu. Sabaha doğru isteksizce soyundu, yatağa girdi. Hiç uyumadan olmazdı elbette. Yegor Semyonich, Bahçeye gitmek üzere evden çıkarken o hala uyumaya çalışıyordu. Ev sahibinin gürültüsünü duyunca zilli çaldı, uşağa şarap getirmesini söyledi. Birkaç kadeh lapite içtikten sonra yorganı başına çekti, bilinci bulandı, yavaşça uykuya daldı. 4. Yegor Semunich ile Tanya sık sık tartışır, bu sırada birbirlerine incitici sözler söylerlerdi. O sabahta gene böyle bir tartışmaya girmişlerdi. Tanya ağlayarak odasına çekildi. Gün boyu ne çay içmeye çıktı, ne de yemek yemeye. Yegor Semyonuç ilk başta böyle şeylere aldırmaz görünüp surat astı. Onun için önemli olan haklılığıydı. Evin düzeninin bozulmamasıydı. Ancak zaman geçtikçe kızının ağlamasına dayanamaz oldu, içine yalnızlığın garipliği çöktü. Parkta dolaşırken durmadan içini çekiyor, ''Aman tanrım, neden bunlar benim başıma geliyor?'' diye söyleniyordu. Öyle yemeğinde o da ağzına tek lokma koymadı. Sonunda... Büyük bir üzüntü ve suçluluk duygusuyla kızının kapalı kapısına yaklaştığı çekine çekine ''Tanya!'' diye seslendi. İçeriden ağlamaktan bitkin düşmüş ama kararlı bir ses karşılık verdi. ''Çıkmak istemiyorum. Beni yalnız bırakın lütfen.'' Babayla kızının küskünlüğü evdeki herkese, bahçede çalışanlara bile yansımıştı. Kovrim başlangıçta kendini çalışmanın coşkusuna kaptırdığı için durumun pek farkında değildi. Ama zaman geçtikçe sıkıntı ve rahatsızlık duymaya başladı. Evdeki ağır arabayı biraz olsun dağıtmak amacıyla akşam üzere işe el koymaya karar verdi ve genç kızın kapısını çaldı. Neyse ki içeriye kabul edildi. Şaka yollu, ''Ay ay ay, sizin yaptığınızda ayıp.'' diye söze başladıysa da, genç kızın ağlamaktan al al olmuş, üzgün yüzünü görünce çok şaşırdı. ''Gerçekten iş bu kadar ciddi mi? Neler oluyor, anlatır mısınız?'' Tanya gözyaşlarını tutamayarak yeniden döktüğü içini. Ah, bilmiyorsunuz. Babam beni o kadar çok üzüyor ki, canımdan bezdirdi. Oysa ona bir şey yaptığım yok. Yalnızca dedim ki, gerektiğinde günlük işçi alırız, bunun dışında fazla işçi çalıştırmayalım. Görüyorsunuz bir haftadır kimse bir şey yapmıyor. İşte ona bütün söylediğim bu. Bunun üzerine da ağzını yumdu gözünü, bana demediğini bırakmadı. Peki beni kırmasına, bunca acı söz söylemesine gerek var mıydı? Kızın saçlarını düzelten Kovrin, ''Boş verin canım, bu kadar üzerine düşmeyeyim.'' dedi. Biraz bağırıp çağırdınız, gözyaşı döktünüz, yetişir. Kırgınlığı sürdürmenin alemi var mı? Babanızın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Genç kız durmadan ıçkırıyordu. Bu adam bütün hayatımı alt üst etti. Beni kırmaktan, azarlamaktan başka şey yaptığı yok. Biliyorum, ben bu evde fazlalığım. O yönden yerden göğe kadar haklı. ''Yarın hemen gidip telgrafçı olarak demiryolu işletmesine gireceğim. Kim ne derse desin yapacağım bu işi.'' Ah, işte bu olmadı. Önce ağlamayı bırakın. Görüyorum, ikiniz de öfkeli, sinirli insanlarsınız. O bakımdan ikiniz de suçlu sayılırsınız. Hadi dışarı çıkalım. Sizi barıştıracağım.'' Kovrin'in bu yatıştırıcı, yumuşak konuşması genç kızı sakinleştirmeye yetmedi. Eskisi gibi omuzları sarsılarak, Çaresizlik içinde ellerini ovuşturarak, sanki başına büyük bir felaket gelmiş gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Onun böyle üzüntü içinde ciddi ciddi ağlaması, Kovri'nin yüreğinde kıza karşı duyduğu acımayı daha bir artırdı. Bu narin varlığı bütün gün, belki de yaşamı boyunca mutsuz edecek saçmalıklar neler olabilirdi? Bir yandan Tanya'yı yatıştırmaya çalışırken, bir yandan da yeryüzünde onu akraba sıcaklığıyla seven, bu genç kız ve babasından başka tek yakını bulunmadığını düşündü. Eğer bu iki candan insan olmasa, küçük yaşta ana babasını kaybettiği günden sonra, yakın akrabalara karşı duyulan karşılıksız sevginin, sıcak ilginin nasıl bir şey olduğunu bilemeyecekti. Gerçekten de öyleydi. Kendisi gibi sinirleri yıpranmış, yarı asla bir adama karşı şu sarsıla sarsıla ağlayan genç kızın gösterdiği yakınlık az bulunur türdendi. Kovrin sağlam yapılı, Yanaklarından kan damlayan, sağlıklı bir kadınla evlenemez, onunla bağdaşamazdı. Ona ancak kendisi gibi zayıf bir hayat arkadaşı olabilirdi. O bakımdan solgun yüzlü, mutsuz Tanya tam ona göreydi. Böyle düşündükçe gönlü genç kıza doğru akıyordu. Bu duygular içinde kızın saçlarını, omuzlarını, ellerini okşamaya, gözyaşlarını silmeye başladı. Sonunda Tanya tümüyle sakinleşti, ağlamayı kesti. Ancak bir süre daha babasından... İçinde bulunduğu katlanılması zor, ağır yaşamdan dert yandı. Kovrin'den kendisini onun yerine koyup durumunu anlamasını istedi. Zaman geçtikçe yüzünde gülücükler belirdi, babası gibi sert bir adamla yaşamak durumunda olduğu için derin derin it çekti. Ama sonunda bu da bitti. Kahkahalarla gülerek kendisinin aptalın biri olduğunu söyledikten sonra odadan kaçıp gitti. Kovrin biraz sonra bahçeye çıktığında, Yegor Simonov'un Tanya'nın aralarında bir şey olmamış gibi yolda yan yan yürüdüklerini gördü. Karınları acıkmış olduğundan ikisi de içine tuz ekilmiş çavdar ekmeği yiyorlardı. 5. Kovrin arabulucu rolünü başarıyla yürütmüş olmaktan memnun parka doğru yürüdü. Orada bir sıraya oturup düşünürken bir araba gürültüsü neşeli kadın kahkahaları duydu. Demek ki ebe konuklar gelmişti. Akşamın koyu gölgeleri ağaçlar arasına düşmeye başladığında kulağına belli belirsiz keman, şarkı sesleri çalındı. Hatırına kara keşiş geldi. Bu göz yanılması denen saçmalık o anda dünyanın hangi köşesinde, hangi gezegende dolaşıyordu acaba? Tam efsaneyi düşünüp çavdar tarlasında gördüğü kara keşiş hayalini gözlerinin önüne getirdiği sırada, saçlarına kır düşmüş, ayakları çıplak, karalar içinde, ölü gibi solgun yüzünde kara kaşları daha bir belirgin gözüken, dilenci kılıklı, orta boylu bir adam karşısındaki çam ağacının arkasından sessizce çıkıverdi. Bu bir dilenci miydi, yoksa serserinin biri mi? Her kim ise adam başını dostça sallayarak en ufak bir ışırtı, gürültü çıkarmaksızın Kovrin'in oturduğu kanepeye yaklaşarak yanına oturdu. İşte o zaman Kovrin, onun kara keşiş olduğunu anladı. Bir dakika kadar sessizce birbirlerine baktılar. Kovrin, şaşkınlık içinde, Kara keşişse güler yüzle, ilk karşılaşmalarındaki gibi kurnaz, hatta işini bilen bir adam tavrıyla. Corin, senin bir serap olduğunu biliyorum, dedi. Niçin evrende dolaşmıyorsun da burada oturuyorsun? Efsaneye aykırı değil mi senin bu yaptığın? Keşiş hemen karşılık vermedi. Sonra yüzünü ona dönerek alçak sesle, Ne fark eder? dedi. Efsane! Serap ve ben. Bütün bunlar senin yıpranmış hayal gücünün ürünleri. Ben bir hayaletim. Yani yaşamıyorsun. Keşiş hafifçe güldü. Nasıl istersen öyle düşün. Ben senin hayalinde yaşıyorum. Ayrıca senin hayal etme gücün doğanın bir parçası. Demek ki ben varım ve doğanın içindeyim. Çok yaşlı, son derece anlamlı, bilge bir yüzün var. Sanki bin yıldan beri yaşıyor gibisin. Hayal etme gücümün böyle olgular yaratacağını bilmezdim. Peki, bana niye öyle hayran hayran bakıyorsun? Benden çok mu hoşlandın? Evet, haklı olarak, Tanrı'nın seçkin kulu diye adlandırılacak birisin. Sen de benim gibi sonsuz gerçeğe hizmet ediyorsun. Düşüncelerin, niyetlerin... Öğrendiğin bilim ve sürdürdüğün yaşantı tümüyle tanrısal, göksel bir nitelik taşıyor. Çünkü kendini mantıklı, güzel, yani sonsuza dek var olacak şeylere adamış durumdasın. Sonsuz gerçek, dedim. Eğer sonsuz yaşam diye bir şey yoksa, insanlar sonsuz gerçeğe nasıl ulaşırlar? Evet, haklı olarak, Tanrı'nın seçkin kulu diye adlandırılacak birisin.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 Sonsuz yaşam vardır. Yani, insanların ölümsüzlüğüne inanıyor musun? Elbette inanıyorum. Siz insanları büyük, parlak bir gelecek bekliyor. Yeryüzünde senin gibilerin sayısı arttıkça bu parlak gelecek daha erken gerçekleşecek. Yüce amaçlara hizmet edecek güçte, bilinçli, özgür düşünceli kişiler yeryüzüne gelmese, insanlığın geleceği o denli parlak olamazdı. İnsanlığın gelişmesi kendi doğal evrimine bırakılırsa, dünyadaki varoluşunuzun parlak sonunu daha uzun zaman beklersiniz. Sen ve senin gibiler, insanlığı sonsuz gerçekler alemine birkaç bin yıl daha erken sokacaksınız. Vereceğiniz hizmetin yüceliği burada işte. Böylelikle siz, varlığınızla insanların yüzüne sinmiş Tanrı kutsallığının simgesi sayılıyorsunuz. Sonsuz yaşamın anlamı nedir? diye sordu Kovrin. Her türlü yaşamda olduğu gibi mutluluk içinde yaşamaktır. Yaşama zevkidir. Yaşamın anlamını kavramak en büyük zevk sayılmalıdır. Sonsuz yaşam insanlara sayısız, bitmez tükenmez biçimlenme olanakları sunar. Kutsal kitapta, babamın evinde kalacak çok yer var denmesinin anlamı budur işte. Kovrin kıvançtan ellerini ovuşturdu. Ah, ağzından bal akıyor. Seni dinlemek ne büyük bir zevk. Bu sözleri duyduğuma memnun oldum. Ancak buradan ayrılıp gittiğinde, ''Gerçekten öyle biri var mıydı?'' diye sorarak tedirgin olacağım. Sen benim zihnimin yarattığı hayalsin. Halüsinasyonsun. Bu durumda hasta ruhlu bir adamım ben. Normal sayılmam. Öyle olsa ne çıkar? Bunda şaşılacak bir şey yok. Sen hastasın. Çünkü gücünün üstünde çalışıyorsun. İyice yorgun düştün. Demek oluyor ki, sağlığını yüce düşünceye kurban ettin.'' Yakın bir gelecekte yaşamını da o uğurda harcayacaksın. Bunda bir kötülük var mı? Yetenekli, yaratılıştan soylu kişilerin asıl amaçları bu değil midir? Ruhen hasta olduğumu bildiğim sürece kendime nasıl inanırım? Peki, insanların peşinden koştukları dahilerin hayal görmediklerini mi sanıyorsun? Bilim adamları, dahilikle delilik arasındaki sınırın çok ince olduğunu söylerler. Aziz dostum, Yalnızca sıradan insanlarla sürü halinde yaşayanlar sağlıklı ve normaldir. Sinir çağı, aşırı yorgunluk, bozulup dağılma gibi deyimler sizin için kullanılmamalı. Yaşamın amacını sürüye katılmak olarak görenler korksunlar böyle sözlerden. Ama Romalılar, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, derlerdi. Eski Romalılarla eski Yunanlıların söyledikleri her şey doğru mu sanıyorsun? Ruhsal yücelik, coşku, vecit gibi deyimler peygamberleri, ozanları, ülküleri uğruna acı çekenleri ilgilendirir. Bunların insanın hayvani yönüyle, başka bir deyişle onların bedensel sağlığıyla bir ilgisi yoktur. Yineliyorum, eğer normal, sağlıklı biri olmak istiyorsan, doğruca sürüye katıl. Sık sık benim de aklıma gelen şeyleri dile getirmene çok şaşırıyorum. Sanki herkesten sakladığım düşüncelerimi gizlice izlemiş gibisin. Neyse artık benim hakkımda konuşmayı bırakalım. Sonsuz gerçekle neyi kastediyorsun? Keşişten hemen yanıt gelmedi. Kovrin, yaşlı adamın yüzüne baktı ama tanıyamadı onu. Yüz atları gitgide yayılıyor, sise girmiş gibi dağılıyordu. Ardından keşişin başı, kolları gözden silindi, gövdesi yavaş yavaş oturdukları sıraya, akşamın loşluğuna karıştı. Sonra tümüyle yok oldu. Kovrin gülerek, eh halüsinasyon son buldu. Yine de çok yazık, dedi. Eve döndüğünde neşesi yerindeydi. Kendini çok mutlu hissediyordu. Keşişin söyledikleri yalnız gururunu okşamakla kalmamış, bütün ruhunu, benliğini derinden sarsmıştı. Seçilmiş olmak, sonsuz gerçeğe hizmet etmek, insanlığın gelişmesini birkaç bin yıl öne alanlar arasında bulunmak, başka bir deyişle, İnsanları birkaç bin yıl daha savaşmaktan, günah işlemekten, acı çekmekten kurtarmak, gençliğini, gücünü, sağlığını, her şeyini yüce düşüncelere adamak, toplumun mutluluğu için ölmeye hazır olmak ne ulu, ne kutlanası bir talihti. Gözünün önünden yaşadığı yıllar akıp geçti. Çalışıp didinmeyle dolu, lekesiz, tertemiz yıllardı bunlar. Kendi öğrendikleriyle başkalarına da öğretmeye çalıştıklarını gözünün önüne getirince, Keşişin sözlerinin hiç de abartılı olmadığını anladı. Tanya ona doğru geliyordu. Bugün başka bir elbise giymişti. Kovrin'in heyecandan parlayan yüzüne, yaşlı gözlerine bakınca şaşırdı. ''Aa, burada ne yapıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Neyiniz var? Çoktan beri sizi arıyoruz.'' Kovrin, ellerini genç kızın omuzlarına koydu. ''Merak edilecek bir şey yok, Tanya.'' ''Öyle mutluyum, öyle sevinçliyim ki...'' ''Tanya, sevgili Tanya, sizden çok hoşlanıyorum. Ne kadar çok hoşlandığımı anlatamam.'' Kızın ellerini kavradı, tek tek öptü. ''Az önce son derece aydınlık, şaşırtıcı, ruhumu yücelten dakikalar yaşadım. Neler gördüğümü söyleyemem size. Çünkü beni deli sınırsınız ya da söylediklerime inanmazsınız. Şimdilik beni bir yana bırakalım, sevgili Tanya. Bir tanem, ''Sizi seviyorum.'' Çoktan beri seviyorum. Yakınlığınız, günde en az on kez karşılaşmamız bizim için kaçınılmaz oldu. Bilmiyorum. Buradan gittikten sonra ne yapacağım? Tanya güldü. Aradan iki gün bile geçmeden unutursunuz canım. Biz kendi halinde insanlarız. Sizin yanınızda ne değerimiz olabilir ki? Ben ciddiyim Tanya. Giderken sizi de yanımda götüreceğim. Tamam mı? Benimle gelir misiniz? Benim olur musunuz? Tanya. ''Aman siz de!'' dedikten sonra yeniden gülmek istediyse de beceremedi. Yüzü al al olmuştu. Ardından solukları sıklaştı, hızla yürüyüp gitti. Ancak eve gideceği yerde parkın derinliklerine doğru yönelmişti. Ne yapacağını bilmez bir durumda ellerini ovuşturarak ''Hiç aklıma gelir miydi? Böyle bir şeyi düşünebilir miydim?'' diye söyleniyordu. Kovrin ise genç kızın arkasından yürüyor, aynı parlak ve coşkulu yüzle ''Beni tüm varlığımla saran bir sevgi istiyorum.'' ''Böyle bir sevgiyi ancak siz verebilirsiniz.'' Tanya, ''Mutluyum, öyle mutluyum ki.'' diyordu. Kız allak bullak olmuştu. başına eğip büzüştü, sanki on yıl birden yaşlandı. Kovrin ise onu hala güzel bulduğu için hayranlığını, ''Ah ne kadar güzelsiniz.'' sözleriyle dile getirdi. 6. Yegor Semyonuç Kızıyla Corrin arasında yalnızca bir aşk ilişkisinin başlamakla kalmadığını, yakında evleneceklerini öğrenince heyecandan yerinde duramaz oldu. İlk gün sürekli elleri titredi, boynu şişip kızardı, binek arabasına atladığı gibi bir arkadaşının evine yollandı. Tanya, babasının atıkır başlamasından, şapkasını kulaklarına indirmesinden onun nasıl bir ruhsal durum içinde olduğunu anladı. Odasına kapanarak akşama kadar gözyaşı döktü. Seralarda turfanda şeftaliler, erikler olgunlaşmıştı. Bu nazik, nazlı meyvelerin toplanması, kasalara konması, Moskova'ya gönderilmesi büyük bir dikkat ve çaba istiyordu. Yaz sıcak ve kurak geçtiği için her ağacın tek tek sulanması ayrı bir dertti, işçilerin bunu yapması çok zaman oluyordu. Ağaçları saran tırtıllar da başka bir sorundu. İlaçlamayla da kökleri kurumadığı için işçiler, hatta Yegor Semyonuc ve Tanya, onları parmaklarıyla eze eze bitiremediler. Kovrin, tırtılların parmakla ezilmesinden çok tiksiniyordu. Bütün bu işlerin yanında, güze doğru olgunlaşacak meyvelerin siparişini almak, uzun uzun çizelgeler düzenlemek gerekiyordu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, kimsenin başını kaşıyacak vakit bulamadığı o curcuna içinde, tarla işleri de başlayıvermesin mi? İşçilerin yarısı hemen oraya gönderildi. Güneşte yanan, yorulan, sinirleri tepesine çıkan Yegor Semyonuç, bir bahçeye koşuyordu, bir tarlaya. İşlere yetişmek için bin parçaya bölündüğünü söyleyerek sağa sola bağırıp çağırıyor, kafasına bir kurşun sıkacağını söylüyordu. Çeyiz hazırlıkları bütün bunların üstüne tüy dikti. Pesotskiler için bunun da önemi vardı elbette. Makas çıkırtılarından, dikiş makinesi takırtısından, ütü yanığı kokusundan, sinirli, kaprisli bir kadın olan terzinin dırdırından evde herkesin başı dönmeye başladı. Bu arada mahsus yapıyorlarmış gibi, her gün yığın yığın konuk geliyordu eve. Onları yedirip içirmek, gönüllerini hoş tutmak, gerektiğinde gece yatısı için ağırlamak büyük eziyetti. Neyse ki bu şeytan azabı sanki sisler arasından geçip gitti. Tanya, 14 yaşından beri nedense Kovrin'in bir başkasıyla değil, kendisiyle evleneceğine inandığı halde, mutluluğun beklenmedik bir anda apansız geldiğini söylüyordu. O bakımdan içinde bulunduğu durumu anlayamıyor, buna bir türlü alışamıyordu. Bir gün bakıyorsunuz, başı göklerde, sevinçten, mutluluktan uçuyor. Başka bir gün, Ağustos ayında aile ocağından, babasından ayrılacağını düşünerek üzülüyor. Başka bir günde, Cowring gibi büyük bir bilim adamının yanında kendini ufacık, değersiz görerek odasına kapanıyor, saatlerce gözyaşı döküyordu. Eve konuklar geldiğinde, Cowring'in yakışıklığı, çekici bulan kadınların onu çok beğendikleri, kendisine de imrendikleri inancıyla dünyayı fethetmişçesine gurur duyuyor ama Cowring Genç bayanlardan birine gülümsemeye görsün, hemen kıskançlığa kapılarak odasına çekilip ağlamaya başlıyordu. Bu yeni duygular, izlenimler onu öylesine oyalıyor, öylesine kendinden geçiriyordu ki, bahçe işlerine kurulmuş makine gibi yardım ediyor, şeftalilere, tırtıllara, işçilere fazla aldırmıyor, günlerinin nasıl geçtiğini bile fark etmiyordu. Aynı değişiklikler Yegor Semyon içinde başındaydı. Gerçi sabahtan gece yarılarına değin çalışıyor ve hep bir yerlere koşturuyor, yorgunluktan düşünmeye fırsat bulamıyordu. Ama her zaman büyülü bir yarı uyku içindeydi. Sanki benliğinde iki kişi vardı. Biri, gerçek Yegor Semyonuş'tu. Bahçıvan Ivan Karlıç, işlerin hep ters gittiğini rapor ederken öfkeleniyor, saçını başını yoluyordu. Öbürü, gerçek olmayanıysa, iş konuşmalarını yarı sarhoş bir halde kesip bahçıvanın omzuna vurarak, ''Kim ne derse desin, soya çekimin önemi büyük azizim.'' diyordu. Andrew Işan'ın annesi zeki, soylu, eşi bulunmaz bir kadındı. Melek gibi masum, aydınlık, temiz bir yüzü vardı. Güzel resim yapar, şiir yazardı. Toprağı bol olsun. Genç yaşta veremden ölüp gitti. Gerçek olmayan Yegor Semyonuç bunları söyledikten sonra içini çekerek Andrew Işan'ı küçücük bir çocuk yan yanıma aldım, diyordu. Onun da melekler gibi masum, aydınlık, temiz bir yüzü vardı. Bakışı, davranışları, konuşması tıpa tıpa annesi gibidir. Sevecen, ince, nazik. Ya zekası? Zekasıyla hepimizi şaşırtırdı. Bugün bilim adamı olması boşuna değil. Bir gün gelecek, İvan Karlıç, göreceksin, kendi alanında kimsenin erişemeyeceği bir noktaya gelecektir. Tam o sırada gerçek Yegor Semyonuç devreye girerek korkunç bir yüzle bağırıp çağırmaya başladı. Kahrolasılar! Bahçemi mahvettiler! ''Her şeyi bozup dağıttılar. Bahçem elden gitti. Ağaçlarım kurudu.'' Kendini çalışmaya kaptıran Kovren'in ise evdeki kargaşadan, koşturmacadan pek haberi yoktu. Yaşadığı aşk, içindeki ateşi daha bir halevlendirmişti. Eskiye göre ondaki tek değişiklik bu olmuştu. Tanya ile her görüşmeden sonra odasına heyecanlı, mutlu dönüyor, genç kızı öperken... Ya da ona olan aşkını dile getirirken duyduğu tutkuyla kitaplarına, yazılarına daha bir hevesle sarılıyordu. Kara keşişin, Tanrı'nın seçkin kulları, sonsuz gerçek, insanoğlunun parlak geleceğiyle ilgili sözleri, çalışmalarına apayrı, olağanüstü bir anlam kazandırmıştı. Yüreği gururla doluydu, gözünde kendi değeri daha bir büyümüştü. Haftada bir ya da iki kez kara keşişle görüşüyor ama bu onu kesinlikle korkutmuyordu. Çünkü böyle görüşmelerin, hayal görmelerin kendini yüce düşüncelere adamış, kalbur üstü insanlardan başkasına nasip olmayacağına inanıyordu. Bir keresinde Kara Keşiş, yemek odasına kadar gelerek pencerenin önüne oturdu. O sırada Yegor Semyonich ve Tanya ile konuşan Kovrin, sözü döndürüp dolaştırıp Kara Keşiş'in hoşlanacağı konulara getirdi. Bunun üzerine hayalet başını sallamaya, onu onaylamaya başladı. Karşısındaki iki insan, Kovrin'in kendileriyle konuştuğundan kuşkulanmaksızın neşeyle gülüyor... Onu ilgiyle dinliyorlardı. Bu arada farkına varmaksızın, Uspenski yortusu yaklaştı, hemen ardından da düğün günü gelip çattı. Yegor Semyonuc'un isteği üzerine, iki gün süren, şamatalı, gereksiz derecede gösterişli bir düğün yaptılar. Bol bol yenildi, içildi, tam 3000 bin ruble masraf edildi. Kiralık orkestranın berbat müziğinden, gürültü patırtıdan, garsonların koşturmacasından... Evi tıkış tıkış dolduran konukların çokluğundan ne pahalı şarapların ne de Moskova'dan getirilmiş mezelerin tadı anlaşıldı. 7. Uzun kış gecelerinden birinde Kovrin yatakta yatıyor, Fransızca bir roman okuyordu. Kent yaşantısına alışamamaktan dolayı akşamları başı ağrıyan karısı Huyuyalı çok olmuştu. Tanya, arada bir uykuda konuşuyor, birbiriyle ilgisiz şeyler söylüyordu. Saat gecenin üçünü vurdu. Kovrin, Mumu söndürüp yattı ancak gözlerini kapayıp uzun süre uyumaya çalıştığı halde bunu başaramadı. Çünkü bir yandan odanın havası sıcak geliyor, bir yandan da Tanya sayıklıyordu. Saat dört buçukta Mumu yeniden yaktı. Yakar yakmaz karyolanın yanındaki koltukta oturan kara keşişi gördü. Keşiş, ''Merhaba'' dedi. Bir süre sustuktan sonra da sordu. E anlat bakalım, neler düşünüyorsun?'' ''Şöhreti düşünüyorum.'' dedi Kovrin. Yemin Fransızca bir roman okuyordum. Romanda genç bir bilginden söz ediliyor. Adam sürekli peşinde koştuğu şöhrete erişemeyince hastalıktan eriyip gidiyor. Böyle bir şöhret düşkünlüğünü anlamıyorum. Düpedüz saçmalık bence. Sen akıllı bir adamsın. Şöhret senin için ilgi çekmeyen bir oyuncak gibi. ''Evet, doğru söyledin.'' ''Aslında ün sana göre değil.'' Ünlü biri olarak öldükten sonra mezar taşına adını yaldızlı harflerle yazdıklarını düşünelim. Zamanla bu yazılar yaldızıyla birlikte silinip gidecek olduktan sonra bunun ne değeri kalır, kimin ne işine yarar. Ayrıca ünlülerin sayısı o kadar çok ki zayıf insan belleği hepsinin adını ezberde tutmaya yetmez. Evet, öyledir. Ayrıca ezberde tutup da ne olacak? Neyse bu konuyu kapatalım da. Başka bir şeyden söz edelim. Örneğin, mutluluktan. Mutluluk nedir? Saatin gongu beşi vuruncaya değin, karyolada oturup ayaklarını aşağı sarkıtarak, kara keşişle konuştu. Bir ara dedi ki, eski zamanlarda polikrat adında birinin mutluluğu öylesine büyükmüş ki, başına bir şey gelmesinden korkarak, tanrıları yumuşatmak için yüzüğünü adak vermiş. Böyle bir efsane biliyor musun? Tıpkı polikrates gibi, ben de mutluluğumun büyüklüğünden korkuyorum. Garip değil mi? Sabahtan akşama dek yüreğimi, tüm benliğimi sevinç dolduruyor yalnızca. Sanki içimde başka duyguya yer kalmıyor. Üzün, üzüntü, can sıkıntısı nedir bilmiyorum. Hayli zamandır. Çok ciddiyim. Anlamıyorum bir türlü. Bunu da anlamayacak ne var? Sevinç olağan dışı bir duygu değil ki. Sevinç de öteki duygular gibi... Normal insanların tadabilecekleri bir duygu. İnsanoğlu, akıl ve ahlak yönünden gelişip yüceldikçe daha bir özgürleşir, yaşamdan alacağı zevk artar. Sokrates, Diogenes, Marcus Aurelius elem nedir bilmezlerdi. Onlar yalnız sevinç duyarlardı. Kabarilerden biri ne demiş? Sevincin sürekli olsun. Sen de sevinçli ve mutlu ol. Kovrin gülerek, şaka yollu, ''Tanrıları kızdırmaz mıyım?'' dedi. ''Tanrılar tüm huzurumu kaçırır. Beni aç, çıplak bırakmaları hoşuma gider mi sanıyorsun?'' O sırada Tanya uyanmış, şaşkınlık ve korku içinde kocasına bakıyordu. Adamcağız karşısındaki koltuğa bakarak gülüyor, el kol hareketleri yapıyor, kendi kendine gülüp konuşuyordu. Gözlerinin parıltısı, gülmesi bir tuhaftı. Kocasının keşişi uzattığı kolunu tutarak, ''Andrewşak! ''Kiminle konuşuyorsun?'' diye sordu. Andrew Şah. ''Dur bir dakika.'' ''Kiminle mi?'' ''İşte orada, onunla. Karşımda oturan keşişi görmüyor musun?'' ''Ben kimseyi görmüyorum. Orada keşiş diye biri yok.'' ''Sen hastasın Andrew Şah. Genç kadın kocasını kucakladı. Hayaletlerden korumak istercesine ona iyice sokuldu. Bir eliyle gözlerini kapattı. Hıçkırıklar içinde tüm bedeni titreyerek, ''Sen hastasın sevgilim.'' dedi. Beni bağışla bir tanem. Ama çoktandır sende bazı ruhsal bozukluklar olduğunu fark ediyordum. Ruhsal bir hastalığım var. Andrei'ciyim. Karısının titremesi ona da geçti. Karyolanın yanındaki koltuğa bir daha baktı. Orada oturan kimse yoktu artık. Kollarında, bacaklarında bir güçsüzlük hissetti. Büyük bir korkuya kapıldı. Giyinmeye başladı. Titrerken, önemli bir şey değil, aldırma sen, diyordu. Ben gerçekten hastayım. ''Hastalığımı kabul etmem gerekiyor.'' Tanya, hıçkırıklarını tutmaya çalışarak, ''Evet, çoktandır farkındayım. Babam da farkında.'' dedi. ''Kendi kendine konuşuyorsun. Garip bir biçimde gülüyorsun. Uykuların iyice azaldı. ''Tanrım, Tanrım, sen bizi koru.'' ''Ama sakın korkma Andrius'a. Geçer bunlar. Tanrı aşkına korkma.'' Kocasının ardından o da giyinmeye başladı. Kovrin karısının titremesine bakarken, durumunun korkunçluğunu yeni yeni anlıyordu. Kara keşişle konuşması bu kadar tehlikeliydi demek ki. Delirdiği apaçık ortadaydı. İkisi de niçin öyle yaptıklarını bilmeden giyinip salona çıktılar. Tanya önde, Kovrin arkada. Kızının hüngür hüngür ağlamasıyla uyanmış olan Yegor Semyonich, sırtında röbdeşambırı, elinde bir mumla ayakta, ortada dikiliyordu. O kışı onlarda geçirmeye gelmişti. Tanya, sıtmaya tutulmuş gibi sarsılarak, ''Korkma Andrei'ciyim.'' ''Korkma Andriyuşka'' dedi bir daha. ''Baba, bütün bunlar geçer, hepsi geçer.'' Heyecandan Kovri'nin ağzından tek sözcük çıkmıyordu. Kayınpederine şaka yollu, ''Ben aklımı kaçırdım, kutlayabilirsiniz.'' demek istiyor ama yalnızca dudakları kıpırdıyor, acı acı gülümsüyordu. Saat dokuz olunca sırtına ceketini, kürkünü giydirdiler, boynunu atkıyla güzelce sardılar, arabaya bindirip doktora götürdüler. O günden sonra tedaviler başladı. 8 Yaz gelince doktorun tavsiyesine uyarak gene köye yollandı. Hastalığı iyice düzelmiş, kara keşişi görmez olmuştu. Geriye bedensel gücünü toparlamak kalıyordu. Karısının köyünde bol bol süt içti, günde iki saatten fazla çalışmadı. Ağzına şarap sigara koymadı. İlgin yortusundan bir gün önce evde akşam duası yapılıyordu. Yardımcısı papaza buhurdanlığı verince konağın koskoca salonu mezarlık gibi günlük kokmaya başladı. Bunun üzerine Kovrin dayanamayıp parka çıktı. Dört bir yanda açan çiçekleri fark etmeden parkta gezindi, bankta oturdu, sonra bahçede dolaşmaya başladı. Irmağa kadar yürüdükten sonra yamaçtan aşağıya indi. Bakışlarını sulara çevirerek bir süre ayakta dikildi. Bir yıl önce bilim adamını daha genç, dinç, neşeli gören kökleri saçaklı kasvetli çam ağaçları... Başları gökte, dimdik dururken kendi aralarında fısıldaşıyor gibiydiler. Sanki onu tanımamışlardı. Gerçekten de kovrinin saçları kazınmıştı, sarsak sarsak yürüyordu. Yüzü bir yıl öncesine göre tombullaşıp sararmıştı. Köprüden karşı kıyıya geçti. Bir yıl önce çavdar ekili olan tarlada sıra sıra dizili, biçilmiş arpa demetleri vardı. Güneş batmıştı ama ufukta gün batımının kızıllığı alev alev yanıyor... Ertesi gün esintili bir hava olacağını haber veriyordu. Etrafta kimsecikler yoktu. Kovrin, bir yıl önce aynı günlerde kara keşişin ilk kez gözüktüğü yöne doğru uzun uzun baktı. Orada 20 dakika kadar dikildikten sonra akşamın kızıllığı usul usul söndü, ortalık kararmaya başladı. Yaptığı gezintiden üzgün, dizlerinin dermanı kesilmiş halde geri döndüğünde akşam doğası bitmek üzereydi. Yegor Semyonuş'la... Tanya terasın basamaklarına oturmuş çay içiyor, konuşuyorlardı. Onu görür görmez susmalarından Kovrin kendisi hakkında konuştuklarını anladı. Tanya, sütünü içme saatin geldi, unutmazsın değil mi? dedi. Kovrin en alt basamağa oturarak, hayır süt içmeyeceğim karşılığını verdi. İstersen sen iç. Genç kadınla babası kaygıyla bakıştılar. Tanya suçlu suçlu, ama sütün yararlı olduğunu söylüyordun, dedi. Kovrin alaylı alaylı güldü hem de ne yararlı. Bir bilseniz, cumadan beri yarım kilo daha almışım. Kutlarım sizi. Başına ellerinin arasında tutarak can sıkıntısıyla, keşke beni hiç tedaviye başlatmasaydınız, dedi. Bromürlü ilaçlar, aylaklık, sıcak banyolar, her an denetim altında bulunmak, her lokmayı çekinerek yemek, adımını bile korka korka atmak beni iyice sersemletti. Evet, deli gibiydim. Büyüklük kompleksi içindeydim. Ama... ''Eskiden neşeliydim, dinçtim, mutluydum. Özgün düşünüp ilginç şeyler söylüyordum. Şimdi daha aklı başında tutarlı biri oldum ama başkalarından da bir farkım kalmadı. Birçokları gibi sıradan bir insanım. Böyle yaşamak sıkıyor beni. Ah, bana niçin bu kadar acımasız davrandınız?'' Halüsinasyon görüyorsam, bunun kime ne zararı vardı? Soruyorum size, kime ne kötülüğüm dokundu?'' Yegor Semyonuç içini çekti. ''Ağzından çıkanı kulağın duymuyor.'' Seni dinlemek bile sıkıntı veriyor insana. Siz de dinlemeyin efendim. İnsanlar, özellikle de Yegor Semyonich, Korin'i bayağı rahatsız etmeye başlamıştı. Kendisi de adamcağıza karşı soğuk, kaba, hatta düşmanca tabırlar takınıyor, ona bakarken gözlerinde yalnız alay ve nefret okunuyordu. Yegor Semyonich da onunla konuşurken kendi açısından rahatsızdı. Hiçbir suçu olmadığı halde onunla birlikteyken kızarıp bozarıyor, suçlu suçlu öksürüyordu. Babasıyla kocasının arasının bozulması, Tanya'yı doğal olarak çok tedirgin ediyordu. Babasına sokularak yüzüne tasayla bakıyor, ikisinin de böyle birdenbire neden değiştiğini anlamaya çalışıyordu. Anladığı bir şey vardı, o da bu iki candan insanın davranışlarının tümüyle değiştiği, babasının gittikçe yaşlandığı, kocasının son zamanlarda nazlı, sinirli, sataşkan, çekilmez bir insan olduğuydu. Genç kadın, kahkahayla gülmeyi, şarkı söylemeyi epeydir unutmuştu. Sofradan aç kalkıyor, geceleri gözüne uyku girmiyordu. Korkunç bir olayın her an patlayıvermesini vermesini bekliyordu sanki. Hill'in yortusu sırasında akşam haininde babasının ağladığını duyar gibi olmuştu. O bakımdan, şimdi terasın basamaklarında otururlarken bu olayı düşünmemeye çalıştı. Kovrin, Buda, Muhammed, Shakespeare, ne talihli kişilermiş ki, sevgili yakınlarıyla hekimler onları coşkuya kapıldıkları, esinlenip vecde geldikleri için tedavi etmeye kalkışmamışlar, dedi. Muhammed sinirlerini yatıştırmak için potasyum klorür alsa, günde iki saat çalışsa, süt içse, bu olağanüstü insandan günümüze kala kala azıcık bir şey kalırdı. Hekimlerle iyi yürekli yakınlarımız bizlere öyle şeyler yapacak ki, sonunda insanlar salaklaşacak, sıradanlık deha sayılmaya başlanacak, ortada uygarlık diye bir şey kalmayacak. Sevgili yakınlarım, ''Size ne kadar minnettarım bilemezsiniz.'' Sinirlerinin tepesine çıktığını anlıyordu. Daha fazla konuşup yanındakileri üzmemek için hızla ayağa kalktı. İçeri gitti. Salonun bütün pencereleri açıktı. O sessizlikte bahçeden insanı yatıştıran ot kokuları geliyordu. Büyük salonda döşemelere ve piyanoya, ayın yeşile kaçan ışıltıları vurmuştu. Kovrin çevresine bakındı. Bir yıl önce bahçeden ot kokularının geldiği, Pencerelerin ay ışığıyla parladığı geceleri anımsadı. Eski ruh halini geriye döndürmek amacıyla çalışma odasına koştu. Sert bir pro yakıp uşağa şarap getirmesini buyurdu. Ancak içtiği prodan ağzının içi zehir gibi oldu. Şarap da eski tadı vermedi. Alışkanlık, tiryakilik bitince her şey bu kadar berbat oluyordu demek ki. Gene de prodan birkaç kadeh şaraptan sonra başı döndü, yürek atışları sıklaştı, ister istemez kalsiyum bromür almak zorunda kaldı. Yatmadan önce Tanya dedi ki, ''Biliyorsun, babam seni taparcasına sever. Son günlerde durup dururken sinirlenmen öldürecek onu. Görmüyor musun, günden güne saat başı çöküyor adamcağız. Sana yalvarıyorum Andriyusha. Tanrı aşkına, ölmüş babanın hatrına, benim huzurum için, adamcağızın gönlünü al, onunla iyi geçin. Böyle bir şeyi istemiyorum, üstelik yapamam.'' Tanya titremeye başladı. ''Ama niçin, açıklar mısın?'' ''Kobrin omuz silkti. Çünkü onu sevimli, cana yakın bulmuyorum. Hepsi bu. Neyse, o senin baban, benim değil. Kapatalım bu konuyu.'' Tanya, gözleri aynı noktada, ellerini şakaklarına bastırarak ''Anlamıyorum, anlamıyorum.'' dedi. ''Evimizde kimsenin önleyemediği korkunç şeyler yaşanıyor. Sen çok değiştin. Eski Andrew işa değilsin. Zeki, olağanüstü bir insansın ama boş yere sinirlenip çekişmelere meydan veriyorsun.'' Öyle ıvır zıvır şeylere sinirleniyorsun ki, senin sen olduğuna inanası gelmiyor insanın. Tanya söylediklerinden ürkerek Kovri'nin ellerini öptü. Dur, dur kızma hemen. Akıllı, iyi yürekli, soylu bir insan olduğunu biliyorum. Babama karşı daha insaflı davranacağını da. Öyle iyi bir insan ki babam. Baban sandığın gibi iyi biri değil, yalnızca saf. Babana benzeyen Vodville kahramanı adamlar, saflı kakan, temiz suratları, olağanüstü konukseverlikleri... Binbir türlü tuhaflıklarıyla bir zamanlar beni duygulandırır, romanlarda, vaudevillerde, yaşamın içinde karşıma çıktıkları zaman beni gülmekten kırarlardı. Ama şimdi nefret ediyorum böylelerinden. Çünkü bencillik bunların iliklerine işlemiş. En çok nefret ettiğim yanları da toklukları, midelerinin tok oluşundan ileri gelen boğalara, yaban domuzlarına özgü iyimsellikleri. Tanya yatağa oturdu, başını yastığa koydu. Didişmekten yorgun düştüğü, daha fazla konuşmak istemediği belliydi. Yine de, bütün bunlar işkence benim için, dedi. Kışın başından beri huzur yüzü görmedim. Her dakika acı çekiyorum. Bundan daha korkunç ne olabilir? Evet, tabii. Ben Herodes'im. Sen ve baban, masum ana kuzusu. Kesinlikle böyle. Bunları söylerken Kovri'nin yüzü kadına çok çirkin, tiksindirici gözüktü. Gerçekten de öfke, alay ona hiç yakışmıyordu. Zaten Tanya epey zamandır kocasının yüzünde bir eksiklik olduğunun, saçını kestirdiğinden beri suratının çok değiştiğinin farkındaydı. İşte bu düşünceler içinde ona kırıcı bir söz söylemek ise de kendini zor tuttu. Kocasını tümüyle gücendirmekten korkarak yatak odasından çıktı. 9. Kovrin, üniversitede bağımsız bir kürsü elde etmişti. İlk dersini Aralık ayının ikisinde vereceği koridora asılan duyuru da belirtildi. Ancak o güne varmadan Kovrin, öğrenci işlerine bir telgraf çekerek hastalığı dolayısıyla ders yapamayacağını bildirdi. Artık bu ağzından sürekli kan gelmeye başlamıştı. Haylidir kan tükürmekteydi. Bunun yanında ayda bir iki kez ağzından gelen kan çoğalıyor, böyle günlerde iyice zayıf düşerek yarı uykulu bir duruma giriyordu. Aslına bakılırsa kendisinin bundan fazla korktuğu yoktu. Çünkü merhum annesi aynı hastalığı on yıl hatta daha uzun süre çekmişti. Doktorlar da hastalığı tehlikeli bulmuyor, bununla birlikte heyecanlanmamasını, düzgün bir yaşam sürmesini, gereğinden çok konuşmamasını salık veriyorlardı. Ocak ayına ertelenen dersler gene aynı nedenden dolayı yapılamadı. Şubat ayına gelindiğinde ise yeni bir derse başlanması gereksiz bulundu. Böylece Kovrin'in vereceği dersler yeni öğretim yılına bırakıldı. Kovrin, Tanya'dan ayrılmış, kendisiyle küçük bir çocuk gibi ilgilenen, ondan iki yaş büyük bir kadınla yaşamaya başlamıştı. O günden beri bilim adamının sakin, uyumlu bir yaşantısı vardı. Varvara Nikolayevna, birlikte yaşadığı kadın, onu Kırım'a götürmeyi önerdiğinde bu işten bir yarar gelmeyeceğini bile bile gitmeye razı oldu. Akşamleyin Sivas Topol'da trenden indiler. Ertesi gün Yalta'ya gitmek üzere bir otele yerleştiler. İkisi de çok yorulmuştu. Varvara Nikolayevna çayını içtikten sonra yattı ve hemen uyudu. Ancak Kovrin uyumak istemiyordu. Daha Moskova'dayken yola çıkmadan önce Tanya'dan bir mektup almıştı. Okumaya karar veremeyip ceketinin yan cebine soktuğu mektup şimdi onu fazlaca heyecanlandırıyordu. Aslında Tanya ile evliliğinin bir hata olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden ondan ayrıldığı zaman büyük bir rahatlama duymuştu. Tanya'nın kendisine eziyet çektiren bir kadından başka şey olmadığını düşünüyordu. İnsanı dikkatle süzen, iri, zeki gözlerinin dışında ilgi çekici bir yanı kalmamıştı. Aklına geldikçe ona karşı yalnızca acıma duyuyordu, bir de kara basanlar çöküyordu içine. Zarfın üzerindeki el yazısı, iki yıl önce yaptığı haksızlıkları, eski karısıyla babasına karşı katı tutumunu, hiç suçları olmadığı halde çevresindekilere içindeki boşluğu, yalnızlığı, can sıkıntısını, yaşamdan hoşnutsuzluğunu boşaltı vermesini hatırına getirdi. Bunun hemen ardından tezini parça parça edişini, hastalığı süresince tuttuğu günlükleri yırtıp atmasını anımsadı. Yırttığı yaprakları pencereleri açıp dışarı savurduğunda kağıt parçaları rüzgarda uçuşarak dallara, çiçeklere takılmıştı. Bu satırlarda hiçbir temele dayanmayan tuhaf savlar, aklı başında bir insana yakışmayan abuk sabukluklar, bir sürü küstahlık, kendini dev aynasında gören birinin deli saçmaları vardı. Günlük türündeki bu yazılar onun kusurlarının bir tutanağı sayılabilirdi. Son günlük defterini de yırtıp sayfalarını pencereden savurduktan sonra içini bir sıkıntı basmış, o sıkıntıyla karısına demediğini bırakmamıştı. Suçsuz bir insana yapılacak hiç miydi bu? Bir keresinde de karısına acı çektirmek için babasının evlenmelerinde çirkin bir rol üstlendiğini, kızıyla evlenmesi için ona yalvardığını söylemişti. Bu sözleri başka bir odadan duyan Yegor Semyonuç deli gibi içeri dalmış, söyleyecek laf bulamadığından ya da dili tutulduğundan azgın boğalar gibi tepinmişti. Tanya ise babasına bakarak can hıraş bir çığlık atmış, ardından düşüp bayılmıştı. Bundan daha yakışıksız bir şey olamazdı. Zarfın üstündeki tanıdık yazıya bakarken bütün bunları anımsadı Kovrin. Sonra balkona çıktı. Dışarıda sakin, ılık bir hava vardı. Her köşeye deniz kokusu sinmişti. Aşağıdaki köy öylesine güzeldi ki gökteki ay, çevredeki ışıklar suda pırıl pırıl yansırken adını koyamayacağınız bir renge bürünüyordu. Bu renge ille bir ad vermek isterseniz laciverdin yeşille yumuşak, tatlı bir birleşimi sayılabilirdi. Koyun kimi yerleri de göz taşı mavisiydi. Sudaki hareler durmadan değişiyordu. Körfez su yerine ay ışığıyla dolu gibiydi. Kısacası her şey renklerin uyumlu, dingin, insanın ruhunu yücelten bir karışımıydı. Aşağı katta balkonun altındaki pencereler açıktı herhalde. Çünkü kadın sesleriyle kahkahalar açık seçik duyuluyordu. Belli ki orada kalanlar akşam eğlencesi düzenlemişlerdi. Sonunda mektubu okuma isteği ağır bastı ve Kovrin zarfı açtı. Odasına girdikten sonra şu satırları okudu. ''Bugün babam öldü. Onun ölümüne sen sebep oldun. Bunu böylece bil. Bahçemizde yavaş yavaş can çekişiyor. Çünkü başkasının ellerine bırakılmış durumda. Zavallı babamın korktukları tek tek oluyor. Bunların hepsi senin yüzünden. Senden tüm benliğimle nefret ediyor, tez zamanda geberip gitmeni diliyorum.'' Çektiğim acılar yetmedi anlaşılan. Her gün dayanılmaz ıstıraplar içinde kıvranıyorum. Bir gün senin de geberdiğini görmeyecek miyim? Olağanüstü bir adam, bir dahi olduğuna inanarak seni bağıra bastım. Sevdim ama kaçığın teki çıktım. Sonunu okumaya gücü yetmeyen Kovrin mektubu yırtıp attı. Korkuya benzeyen bir tedirginlik sarmıştı yüreğini. Varvara Nikolaevna paravanın arkasında uyuyordu. Uyuduğu Düzgün soluk alışlarından belliydi. Alt kattan da kadın sesleri, kahkahalar geliyordu. Kovrin, otelde kendisinden başka canlı varlık yokmuş gibi bir duyguya kapıldı. Acı çeken, ona lanetler yağdıran eski karısının yazdıkları onu bayağı ürkütmüştü. Hastalandığı iki yıl boyunca başına belalar açan, yakınlarına bir sürü zarar verdiren bilinmedik gücün, Kara keşişin ansızın kapıdan içeri girip gene ona oyunlar oynamasından çekiniyormuş gibi korka korka kapıya baktı. Ama denemelerinden biliyordu ki sinirleri yerinden oynadığında bundan tek kurtuluş yolu kendini çalışmaya vermekti. Yazı masasına oturmak, herhangi bir düşünceyi geliştirmek için kafasını toplamak sinirlerini yatıştırmaya yetiyordu. Kovrin kırmızı çantasını açıp içinden küçük bir defter çıkardı. Defterde Kırım'da boş kalıp canı sıkıldığı zaman üzerinde düşünmeyi tasarladığı çeşitli yazarlardan derlenmiş yazı özetleri vardı. Masaya oturdu. Özetleri gözden geçirmeye başladı. Aynı anda da uyumlu, sakin, kaygılardan uzak bir ruhsal durum benliğine egemen oldu. İnsanoğlunun gereksiz koşturmacaları üzerine düşüncelere daldı. Mutluluk saydığımız şeylerin, sıradan isteklerin peşinde koşarken yaşam bize neler kaybettirmiyordu ki? Örneğin, Kırkına merdiven dayadığı bir yaşta sıradan bir profesör olmuş. Ölgün, can sıkıcı, zor anlaşılır bir dille başkalarının düşüncelerini öğrencilerine aktarmak, kısacası orta karar bir bilim adamı sıfatını kazanmak için tam 15 yıl dirsek çürütmüş, gecesini gündüzüne katıp çalışmış, ağır bir ruhsal hastalığa göğüs germiş, başarısız bir evlilik yaşamış, bir sürü haksızlık, saçmalık yaparak yıllarını harcamıştı. Şimdi bunları aklına getirdikçe tüm neşesi kaçıyordu. Yeteneklerinin vasat olduğunu anladığı için yazgısına razıydı artık. Çünkü bundan başka çıkış yolu yoktu. Her insan neyse olduğu kadarıyla yetinmek zorundaydı. Okuduğu derlemeler onu sakinleştirmişti ama yırtıp attığı mektubun parçaları döşemede durdukları yerde gözüne batıyor, düşüncelerini yoğunlaştırmasını engelliyordu. Masadan kalktı, yırtık sayfaları topladı, pencereden dışarı attı. Ama o sırada denizden bir meltem esti, attığı kağıt parçaları pencerenin dibine yapıştı. Bunun üzerine korkuya benzer bir tedirginlik gelip içine yerleşti. Otelde kendisinden başka tek canlı varlık olmadığı duygusu onu gene rahatsız etmeye başladı. Dayanamayıp balkona çıktı. Aşağıdaki koy canlıymış gibi ona mavi, lacivert, turkuaz, binlerce ateş saçan gözle bakıyor, onu kendisine çağırıyordu. Gerçekten sıcak, boğucu bir hava vardı. Gidip denizde yıkansa ne güzel olurdu. Kovrin bunları düşünürken alt kattan bir keman sesi duyuldu. Ardından iki ince kadın sesi bir anda şarkı söylemeye başladı. Kovrin'in yakından tanıdığı bir şarkıydı bu. Ruh hastalığına yakalanan bir genç kızdan söz ediyordu. Genç kız, geceliğin bahçeden gelen bir takım gizemli seslerle sarsılıyor ama biz ölümlüler için kutsal olan bu şarkının sözlerini anlayamıyordu. Kovrin'in birden göğsü daraldı Yüreği tatlı bir hüzünle sıkıştı, çoktandır tanımadığı, tadına doyulmaz bir sevinç gelip can evine yerleşti. Koyun öbür ucundan kasırgaya, hortuma benzeyen bir sütun yükseldi o anda. Sütun, korkunç bir hızla otele doğru yaklaşırken, bir yandan da boyu küçülüyor, rengi koyulaşıyordu. Kovrin, kasırgadan kendini korumak için güçlükle yana çekildi. Aynı anda da başı çıplak, saçlarına kır düşmüş, Kara kaşlı, yalınayak bir keşiş, Kovrin'in yanından geçip odanın ortasında durdu. Keşiş, kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Kara keşiş, Kovrin'in yüzüne tatlı tatlı bakarak sitemle, ''Sözlerime niçin inanmadın?'' dedi. ''O zaman senin dahi olduğunu söylediğimde bana inansaydın, son iki yılını böyle üzüntü içinde, boşu boşuna harcamazdın.'' Kovrin bir dahi, Tanrı'nın seçkin kulu olduğuna yeniden inandı. Kara keşişle eski konuşmalarını anımsadı. Onunla yeniden muhabbete koyulmak istedi. Ama boğazından boşalan kanla aklı başından gitti. Ne yapacağını şaşırdı. Ellerini göğsünün üzerinde gezdirirken gömleğinin genleri kana bulandı. Paravanın arkasında uyuyan Varvara Nikolaevne'ye seslenmek istedi ise de ağzından ''Tanya, Tanya'' sözünden başkası çıkmadı. Boylu boyunca yere yıkıldı. Ellerinin üstünde doğrulmaya çalışırken, ''Tanya!'' diye seslendi bir daha. Tanya'yı yardıma çağıracaktı. Özellerine çiğ damlaları düşmüş, gür çiçeklerin boyattığı parkı, bahçeyi, saçaklı kökleriyle başı göklere eren çam ağaçlarını, çavdar tarlasını, geliştirdiği bilimi, gençliğini, cesaretini, sevinçlerini, güzelliğine doyamadığı yaşamı yardıma çağıracaktı. Halıdaki, Yüzünün yanındaki kan birikintisini görüyor, bağırmak istediği halde düştüğü dermansızlık yüzünden bir şey söyleyemiyor ama anlatılması zor, sınırsız bir mutluluk bütün benliğini dolduruyordu. Aşağıda, balkonun altında bir serenat çalınmaya başlamıştı. Bir yandan da kara keşiş, onun bir dahi olduğunu, zayıf bünyesi yüzünden artık ölüme doğru yol aldığını, Bedeninin kabuğa zara benzer kalıntısıyla içindeki dehaya artık hizmet edemeyeceğini kulağına fısıldıyordu. Varvara Nikolayevna uyanıp da paravanın arkasından çıktığında, Povrin artık bir ölüden başka şey değildi. Yüzünde mutlu bir gülümsemeyle donup kalmıştı. 1894 Son